Bir Dolap Kitap Her Yaş için Çocuk Kitabı Hazırlayan ve Banu Aksoy ve Yıldıray Karagiye Kitap Dostu Sezin Okulu sunar potvec. Şpotvec. Toller bandolventik. Loloy Gartink Nendlnest. Zornern. Zornernment Cruzompluk. Baba traktör bontik tros. <gülüyor> ben double slap prezograndum. Yineydin. <gülüyor> Günaydın. Eee bir dolap kitabı hoş geldiniz. E, nece konuştuk? <gülüyor> ee, bu pon neydi bir dakika? Plonk dilinde konuştuk. <gülüyor> Çünkü elimizde e, Plonk'ta geçen bir kitap var. Ee, o yüzden böyle başlamak istedik. Ee, kitabın adı Bom. Yani Bom. Patlama sesi. Ee, Mark Hayden tarafından yazılmış. Ee, Yasemin Alptekin tarafından Türkçe'ye çevrilmiş ve Mavi Bulut yayınları tarafından e, yayınlandı. Ee, Plonk nedir? Oraya geleceğiz şimdi. Yavaş yavaş. Ee, keyifli bir e, macera kitabı diyelim. Ee, kitabın işte o konuştuğumuz dil dışında <gülüyor> e, ilginç karakterleri var. E, i̇şte bir tabii çocuk e, karakterlerimiz var. E, i̇şte Jim var ve e, onun arkadaşı var. E, i̇şte bir okula e, gidiyorlar. İşte ablası var e, Jim'in. Ondan sonra babası var. Babası ama işte işini e, kaybetmiş. Dolayısıyla işte evde ama annesi bu arada çok böyle... Hani nasıl denir gösterişli bir iş mi bulmuş? Yüksek mevkide bir iş falan. Hani böyle şık takım elbiseler sürekli zamansızlık vesaire hayatı uh -huh. yaşıyor. Ondan sonra ablasının e, bir işte erkek arkadaşı var. Krater Surat <gülüyor> diyorlar ona. Çünkü işte öyle pek sevilmeyen bir tip. Hani böyle e, pis pasaklı olmak üzere kurulu bir hayat. İşte motor kullanıyor ama kumkucu filan. <gülüyor> Ondan sonra işte... E, bu karakterler ana karakterlerimiz sayılır. Ondan sonra e, okula gidiyor bizim bu e, çocuklar. Ve e, işte ablasıyla çekişiyor Cim. Yani normal bir aile hayatına e, şahit oluyoruz en başta. Bu arada ablası tabii çok takılıyor Beki. E, takılmak da değil aslında eziyet edecek noktalara varan şeyler söyleyebiliyor ona. Ve e, mesela diyor ki işte... Bir durum oluyor o diyor ki zaten diyor seni okuldan atmayı düşünüyorlar işte daha nasıl diyelim e, sorunlu çocukların gönderildiği bir okul varmış seni zaten oraya göndereceklermiş öğretmenleri konuşurken duydum filan deyince e, bizimkisini alıyor bir telaş <gülüyor> ne olacak nasıl olacak bu iş gerçekten öyle mi olacak filan diye işte arkadaşıyla e, hemen bir plan yapmak üzere tabii e, konuşuyorlar ondan sonra ve... E, Arkadaşı diyor ki o zaman diyor bir yol bulabiliriz. O da böyle onun da ailesi ilginç bir aile. Annesi sürekli bağırıyor mesela onun ve işte e, mesela çok sinirlenince doğrama tahtasını böyle fırlatabiliyor doğrudan. Yani Oo, hani Tabii. <gülüyor> Ondan sonra öyle bir e, ailede yaşıyor o Ondan sonra e, işte bir plan yapıyorlar. E, babası da doktor bu arada e, Charlie'nin yani arkadaşı Charlie. E, i̇şte onun babası da doktor işte bir plan yapıyorlar. Plan da çok basit. E, telsizi var, Tels bir çift e, Charlie'nin o telsizleri e, den birini işte şey öğretmenler odasına yerleştirecek, sesini açacak ve e, diğeri de onların elinde olacak işte. Okulun bir kenarında gizlenecekler dersten sonra ve toplantıyı dinleyecekler öğretmenler toplantısını. E, işte e, hazırlıklarını yapıyorlar vesaire ve Charlie bir bahaneyle e, işte öğretmenler odasına girip telsizi yerleştiriyor gerçekten de. Ee, ve ondan sonra gidip dinlemeye başlıyorlar. İşte öğretmenlerin toplantısı başlıyor tabii. Yani çok sıkıcı bir e, toplantı başlıyor. E, dinliyorlar, dinliyorlar. Tam böyle içleri geçecekken artık toplantıda bitiyor ve hiç bizim çocuktan bahsedilmiyor yani. Hiçbir şey olmuyor. Derken tam sıkılmış gideceklerken işte toller bandol venting! diye bir ses duyuyorlar. <gülüyor> Biraz önceki e, diyalog duyuluyor ve çok şaşırıyorlar bu nedir diye. E, iki öğretmenleri bir tanesi işte resim öğretmeni bir tanesi de çok yaşlı bir tarih öğretmeni sanıyorum. Çok şimdi hatırlayamadım. Ee, ikisi e, ha tabii resim öğretmeni tarih öğretmeni. Aralarında böyle konuşmaya başlıyorlar. Yani anlamsız bir dil. Fakat birbirlerini anladıkları çok açık e, her bakımda. E, ve e, şey yapıyorlar. E, işte kafaya takıyor çocuklar Yani nedir bu filan diye. Çalışıyor. Evet meraklanıyorlar ve bu durumu anlamak için peşine düşüyorlar. Bunun ne olduğunu anlayabilmek için. Sputveç ee, yani <gülüyor> o, o nedir Sputveç hani öyle bir ses var. Biz öyle telaffuz ettik kim bilir nasıl telaffuz edilebilir Ama e, ondan sonra e, işte Bu işin peşine düşüyorlar e, Ve öyle olaylar başlıyor ki Yani e, hakikaten e, Çocuklar çok da Gözü kara çocuklarmış meğer Ve e, gidip şey yapıyorlar i̇şte Mesela tarih öğretmenin evine Gidiyorlar <gülüyor> ve e, Onun evine girdikleri sahnede şöyle bir şey ...le karşılaşıyoruz mesela işte... ...karıştırıyorlar, karıştırıyorlar ortalığı... ...onu bir şekilde dışarı çekiyorlar, bir şeyler... ...bir sürü macera var tabii bu oralarda... ...ve sonra bir kağıt buluyorlar... ...trezit, pirse... ...dört üç, sıfır sıfır panpan sekiz beş... ...fardal... ...daha okuyamayacağım devamını yani... ...neyse böyle bir... <gülüyor> ...evrak yani bu aslında... ...bir evrak buluyorlar... <gülüyor> Ondan sonra ve bunun ne olduğunu anlamaya çalışıyor İşte doktor babasına danışıyorlar Charlie'nin. Ondan sonra o işte şifre mi acaba bu nedir? Bu bir şifre olsa gerek. Onu çözmeye çalışıyorlar. Bu arada tabii çocuklar işte bir bakır bilezik filan buluyorlar. Ve birileri peşlerine takılıyor bu Oo, çocukların. Çok merak ettim. Sonra dur daha kitabın ortasına anca geldik. Yani anca kitabın ortasındayız. Sonra derken işte bu işlerin peşini Charlie özellikle bırakmıyor ve ortadan kayboluyor. Aa, tabii çok burnunu fazla evet, Yani O zaman Jim e, açısından durum tabii bambaşka bir önem kazanıyor. Yani e, bir sürü yere yayılmış da olabilirler üstelik. Kimler? İşte. <gülüyor> Kim onlar? Jim <gülüyor> e, zaten bu meselenin peşine düşmek istediğinde kendisinin de peşine düşüldüğünün farkına varıyor. Bu arada krater surat işe yarıyor ve o, onu kurtarıyor ama ablasıyla beraber krater suratın motorunu çalıp kaçmak zorunda kalıyorlar ve o bulunan evrak dedim ya hani hı hı. o bir şekilde aslında bir çözüme de ulaşmış oluyor. Onunla ilgili bir çözüm yani ne olduğunu da anlayabilmiş oluyorlar e, bir miktar ve e, konu e, uzayıp Velf ışını birimine kadar gidiyor. Uzay. <gülüyor> uzay <gülüyor> uzaya gidiyorlar değil mi? Uzay derken şöyle aslında gittikleri yerin adı Plonk. Yay eliptik yüce galaksisinde samanyolu merkezden 70 bin ışık yılı uzakta Büyük Magellan Bulutu yönünde. O. Yani <gülüyor> az aşağısı. <gülüyor> evet, yani ve gittikleri yerde tabii bu e, bir takım işte bu tarih öğretmeni ya da resim öğretmeni gibi e, tiplerle karşılaşıyor önce Jim orada. E, meğer bunlar tüylü kısa kuyruklarmış ve göbek delikleri yokmuş. <gülüyor> Ve bu arada böyle maymunla örümcek arası enteresan yaratıklar var ve bunların turuncu tuvalet pompalarına benzeyen silahları var falan. yani <gülüyor> eğlenceli. Tabi bilim kurgu meraklıları hani kaçırılmaya belki de gönüllü olmuş bilim kurgu meraklıları var e, mekanda işte vesaire vesaire. Yani bir sürü e, macera var ve. Her şeyi ben her zaman söylerim biliyorsun. Bir meşe odunu çözüyor. <gülüyor> yani bunun nasıl olduğunu anlatmayacağım tabii. <gülüyor> ama meşe odunu birçok derde devadır. Bu kitapta da <gülüyor> böyle bir sürü derde deva oluyor. Ee, çok eğlenceli, çok keyifli e, bir kitap. Aslında yani bilim kurgu değil tabii ama e, yani bilim kurgu denebilir mi? Değil. Yani bir uzaylılar var diye bilim kurgu demek gerekmiyor. Niye ama yani e, olmayan bir başka dünya yarattıysan ve Şimdi yani uzaylılar tamam, başka hani, bir gezegen varsa bilim kurgu dediğiniz ucundan zaman, dokunuyor yani peki, bence. Peki, hadi o, öyle olsun. seni mi kıracağım? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çok keyifli bir uzay macerası, uzaya da sıçrayan, ışınlanan bir macera. Aslında kitap 1992 yılında yayınlanmış Hı. ilk defa ve o zaman yayınlandığında kitabın adı Grizlis Puchvec. <gülüyor> <gülüyor> Fakat bu isim tabi zor ama yine de kitap bitmiş yani hızlıca e, tükenmiş e, ve okurlar sürekli işte marka adına yazıyorlarmış yani kitabı çok beğendik niçin yenilenmiyor filan diye ve tabi aradan geçen yani 92'den bu zamana teknoloji çok hızlı ilerledi aslında evet. o dönemde yani interneti mesela Türkiye için söyleyebiliriz bambaşka bir boyutta kullanmaya başladık cep telefonları cep telefonları bitti akıllı telefonlar Tablet, PC'ler vesaireler derken o da e, demiş ki o zaman kitabı güncellemek lazım. Hmm. Baştan mı yazmış? E, ya yani ekleme mi aslında yapmış? Aslında hem şey yazıyor. Kitabın başında anlatıyor. Yani hem kurguda bazı boşluklar vardı. Onları yani biraz çalak alem bir haldeydi. Hem onları gidermem gerekiyordu. Hem de ben işte ilk versiyonda Walkman'lerden filan bahsediyorum. Hmm. Şimdi Walkman mi kaldı diyor. Dolayısıyla Doğru. bir e, güncellemesi gerekmiş kitabı. E, çok da... İyi olmuş anladım kadarıyla. Yani ilk versiyonu tabi ben okumadım ama bu okuduğum çok keyifli, çok eğlenceli bir versiyon, baya güzel bir macera yani olay örgüsüyle vesaire çok güzel akan bir kitap ve çok rahat okunan bir kitap. Yani o çok yani bir sürü olay anlattım farkındaysan ama evet. böyle yani e, hani sayfalar dolusu bir şeyden bahsetmiyorum çok rahat okunan çok keyifli bir kitap yani sayfalar De dolusu bahsetmiyorum. bir şeyi Dinlerken, var galiba. çok kurgusu. hızlı bir kurgu evet yani işte 224 sayfalık bir kitaptan bahsediyoruz e, tabi ilk okul düzeyi bir kitap. Son derece eğlenceli. E, bu şeyde da var mesela bu belki sonradan eklendi bilmiyorum işte Man in Black vardır ya hani <gülüyor> kitabın sonunda aslında oraya da bir atıf var. Oraya da bir gönderme var. E, şimdi şeyler açısından mesela çok yüklü bir şey kullanmamış. Bu benim çok hoşuma gitti. Böyle acayip abartılı bir hayal gücü ihtiyacı duymamış mesela. Yani işte uzaya gidiyoruz bir takım uzaylı yaratıklar. Ha şunu söylüyor içinde mesela böyle işte akıllı yaratıklar e, evrendeki hani. ...sümüksü akıllı yaratıklar da var falan diyor ama hani bunlara çok böyle vurgu yapıp insanı serbest bırakan bir yanı var yani. <gülüyor> hani bir sürü şeyi hayal edebilirsin. O kendisi e, bize zorla hani hayal gücünü e, hani yüklenip işte bir takım sahneler kurup bir takım yaratıklar falan öyle bir şey yapmıyor. Yani çok basit şeyler söylüyor işte e, göbek deliği olmayan insansı yaratıklar var. E, bunlar işte tuysuz kısa kuyruklarmış. zaten komik de yani hani. Ve evet, de turuncu renkli tuvalet pompasıyla evet, yani savaşıyorlar. Hani, evet bu basitliği <gülüyor> çok keyifli yani o yüzden. Ee, insanın hani böyle okurken bir sürü e, kapı açabilen bir e, şey. Zaten hızlı kurguyla da bir sürü e, güzel şeyi tamamlıyor. Yani olayları çok güzel tamamlıyor. Ee, kitabın e, hani bir sürü e, işte keyifli olaydan vesaireden bahsediyorum ama e, etkinlik önerileri de olabilir diye düşünüyorum kitabın yani. Bir sürü e, çocuklarla oturup uzaylılar tasarlamak işte çocuklarla oturup bir uzay macerası üretmek çok mümkün. Çünkü o açık kapılardan geçmek Hı -hı. yani kitapların en önemli özelliği budur diye düşünüyorum. O açık kapılardan geçelim beraber ve e, o galaksilerde ne bileyim işte e, adı neydi yay eliptik cüce galaksisinde başka <gülüyor> ne tür canlılar yaşıyor olabilir? Vesaire bunlar üzerine de bir sürü etkinlik yapılabilir. Herkes kendi uzayını tasarlayabilir evet. diye düşünüyorum. Evet araya gireceğim ama bu bilmiyorum. bir e, tek bir roman değil mi seri evet, evet. değil? Evet. Yok yani aşağı, hayır. Tek bir roman başlıyor ve bitiyor en azından benim bildiğim öyle. E, devamı olur mu bilmiyorum. Aslında müsait de e, devamının olmasına. E, ama onun var mı? yani rastlamadım <gülüyor> A, e, bak yani baktım, yaptım araştırmada bu kitabın bir devamı olduğuna dair herhangi bir bilgiye rastlamadım ama olabilir bir şey aslında. Belki yazar Belki de. Çok keyifliymiş çok bu. Çok keyifli. uyarlama, e, zamanı e, ayak uydursun diye kitabı uyarlama noktasına da takıldım biraz. Yani e, her şey değişiyor sonuçta. E, kitabın içinde mesela Walkman Walkman olarak kalsaydı e, çocuklar çok mu kopuk e, okurlardı bunu? Yani hikayeden e, koparlar mıydı? E, şimdi yani belki gülerlerdi. Hani... Ya ne kadar eskide kalmış bu diyebilirlerdi. Şimdi bu şey meselesi var ya dijital göçmen dijital yerli. Yani hı hı. biz hani dijital göçmeniz ama onlar dijital yerli ve e, dijital hayatı bizden çok farklı yaşıyorlar. Tam içindeler. E, dolayısıyla belki olabilir yani Voltman neymiş diye soran çıkar mıydı bilmiyorum ama ya eski teknolojiymiş ama diyen hı hı. çıkardı sanki. İşte yani eski eskiden öyle bir şey vardı onu yok sayamayız onu. E, sırf çocuklar bilmiyor ve alışık değiller diye yeni bir şeye dönüştürüp uyarlamak ne kadar doğru. Ama bu bir güncelleme uyarlama değil. Aha, yani Yani işte tam kavrayamadım sanırım. Bunu da e, biraz Waltman, böyle yadırgadım. E, Yok yani Walkman yerine MP3 player koyuyorsun aslında. Yani kaset çalmıyor da o işte içine yüklenmiş Hı. dijital e, müziği çalıyor. Yani bu e, bu tip bir güncelleme aslında yani bu uyarlama değil. Bu bir güncelleme. Eee ben faydalı olduğunu düşünüyorum çünkü okuyan çocukların hani o e, sahiplenmeleri, öyküyü içine girmeleri vesaire açısından çok daha kolaylaştırıcı. Yani e, şimdi bugün kâğıt aklımızla eski e, filmlere bakıp bazen bir sürü yorum yapıyoruz ve çok eğleniyoruz evet. yani halbuki o zaman oydu. Hani, e, hani biraz öyle bakmak Hı -hı. lazım sanki. Dolayısıyla ben çok doğru bir iş olduğunu düşünüyorum o anlamda. Ama şu olabilir tabii işte. Tamamen e, hayal gücüne dayalı bir işte uzay macerasında yani yıldız savaşlarını uyarlamamız gerekmiyor ya da güncellememiz gerekmiyor. Çünkü zaten kendine has hı hı. oradaki her şey. Kendi gerçekliğine e, sahip. Ama bu bütün referanslarını dünyadan alıyor, bugünden alıyor. Hı hı. Dolayısıyla bugünkü çocuklara hitap etmesi adına doğru olduğunu düşünüyorum. Anladım. E, bu kitabı armağan edeceğiz tabii. Böylece plonk dilini öğrenme şansına da kavuşacaksınız <gülüyor> Bir süredir şöyle yapıyoruz Şarkımız çalmaya başladıktan sonra Arayan dinleyicilerimizin adlarını kaydediyoruz Arkadaşımız kumanda masasındaki arkadaşımız kaydediyor Ve onların arasından bir kura çekiyoruz Ve duyuruyoruz kimin kazandığını Dolayısıyla kazanan kişi Yayının sonuna doğru adını söylediğimiz zaman Yayın bittikten sonra daha doğrusu bizi lütfen tekrar arasın ee, evet, ha, mavi evet mavi bulut şey evet mavi Mark Haddon'ın yazdığı ve Yasemin Arptekin'in çevirdiği Bomb adlı kitabı armağan edeceğiz. Evet şimdi. şarkıda e, Bare, Barefoot Books'tan If You're Happy and You Know It telefonumuzda 0212 343 40 40 If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, and you really wanna show it, if you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, stamp your feet. If you're happy and you know it, stamp your feet. If you're happy and you know it, and you really wanna show it, if you're happy. If you're happy and you know it turn around If you're happy and you know it and you really want show it If you're happy and you know it turn around If you're happy and you know it wiggle your hips If you're happy and you know it wiggle your hips If you're happy and you know it and you really wanna show it If you're happy and you know it wiggle your hips stretch your arms if you're happy and you know it stretch your arms if you're happy and you know it and you really wanna to show it if you're happy and you know it stretch your arms if you're happy and you know it pat your head if you're happy and you know it cut your, you know your head if you're happy and you know it and you really want to show it If you're happy and you know it, touch your nose. If, if you're, you're happy, happy and you know it, it and you really want to show it, if you're happy and you know it, touch your nose. If you're happy and you know it, point your toes. If you're happy and you know it. If you're happy and you know it, shout hello. hello! If you're happy and you know it, shout hello! hello. If you're happy and you know it, and you're really in, want won't show it. If you're happy and you know it, shout hello! hello. Say hello! Can He'll eat you walk. Telefonlar gelmeye devam ettiği için e, kitabı kime armağan edeceğimizi yayının sonuna doğru söyleyeceğiz. Ne kadar neşeli bir şarkıydı Çok değil mi? Çok keyifliydi evet. E, elimde de bir o kadar neşeli kitaplar var. E, ya da bana o hissi yaşattı diyeyim. Nezihye Meriç'in yazdığı Küçük Bir Kız Tanıyorum 6 yaşında. Ve e, hemen devamında Küçük Bir Kız Tanıyorum 7 yaşında diye iki kitap getirdim. Ama bunlar... 7 kitaplık bir seri Çınar Yayınları tarafından e, basılmıştı e, Küçük Bir Kız Tanıyorum serisi e, kitabın kahramanı Ayşe'nin işte 5 yaşını bitirip 6 yaşına basmasından 12 yaşına kadar ki e, süreyi her yaşı bir kitap olarak e, kaleme almış Neziye Meriç e, 1991 ve 98 yılları arasında yazdığı e, bir seri bu ee, kitabın başlangıcı çok hoşuma gitti çünkü orada Ayşe'nin e, Ayşe'yi tanıyoruz ilk bölümde Ayşe başlıklı bölümde e, ama yazar doğrudan kendi varlığını e, hissettiriyor bize yani yazar doğrudan okurla konuşuyor işte Ayşe isminde ne çok insan vardır işte e, ben bir tanesini tanıyorum beş yaşını bitir altısına basmış küçücük bir kız bu diyor. O benim bir parçam çünkü benim, öykü, benim bu öykülerimle geldi yeryüzüne diyor. Ve Ayşe'yi anlatmaya başlıyor. Ee, ara ara işte Ayşe'yle ilgili bilgiler verip kim bu Ayşe diyor. Bilmem ki diyor. Acaba ben miyim? Ama ben, olmaz ki ben yazarım kocaman değil <gülüyor> diye. Böyle bir yandan konuşup bir yandan gözümüzün önünde sanki böyle... Ee, seramik çamurundan bir figür yaratıyormuş gibi. Ayşe'yi e, yaratıyor. Hatta Ayşe ile konuşmaya başlıyor bir süre sonra. İşte Ayşe'nin annesiyle babasıyla ilgili sorular soruyor. Ayşe ona yanıt veriyor. Bayağı röportajla başlıyor Evet yani, çok karakteri. tatlı tatlı sohbet ediyorlar Ayşe'yle. Ve e, en sonunda o bölümün sonunda Ayşe'ye dair bir e, fikrimiz oluyor. Ve Ayşe'lerin e, Ayşe'yi tanıyoruz. Ve Ayşe'nin yaşamının içine bir sonraki bölümde dahil alıyoruz. İşte Ayşe evin tek çocuğu. Annesi çalışan bir anne bankacı. Babası da işte çok yoğun bir insan. Yeni bir eve taşınmaları gerekiyor. Ama yeni eve taşındıklarında evin ekonomik dengesi de biraz bozulduğu için Ayşe'nin anaokuluna gide gitmemesi Hmm. Ee, gibi bir durum ortaya çıkıyor. ve Ne kadar yaşamın içinden gidiyor bu evet, arada. Evet. Yani. Ee, Ayşe işte artık sen 6 yaşına geldin e, evde tek başına kalabilecek kadar Oo. büyüksün diyorlar. Evet yani bugünün şartlarında düşününce yani evet. e, olur mu canım o kadar küçük çocuk evde bırakılır mı diyor insan ister istemez ama sonra düşünüyorum ben de küçükken o yaşlardayken sürekli olmasa bile ara ara hmm. evde kalırdım. Ayşe'ye de işte böyle bir sorumluluk yüklüyorlar ve Ayşe yalnız bir çocuk evde tek başına onun bütün bir gün neler yaptığını zamanını nasıl geçirdiğini neleri gözlemlediğini bir sürü Ayşe ile ilgili ve Ayşe'nin yaşadığı ortamla çevreyle etrafındaki insanlarla ilgili bir sürü şeye tanıklık ediyoruz ve demin dedin işte yani yaşamın içinde yani. O, olabildiğince içinde yani. O kadar güzel bir e, yaşam ortamı kuruluyor ki bu kitapta. Aslında bu çok da aradığımız bir şey değil mi? Edebiyat. Evet. Yani çocuklarla ilgili hani hep bu tartışılan konulardan da bir tanesi ya. E, ne kadar gerçek, ne kadar hayal gücü vesaire. Halbuki gerçek tabii ki. Yani, yani. bu tamamen gerçek. Çok, Hı -hı. çok güzel bir gerçekliği var. Bir yandan e, yani... A, Ayşe'nin etrafındaki o insanlar işte komşular yeni insanlarla tanışıyor zaman zaman böyle tiyatro oyunu gibi o insanların isimleri bir giriyor bir çıkıyor hikayenin içine birkaç öyküden sonra tekrar o kişiyle ilgili başka bir bilgi edinmiş oluyoruz ama hep Ayşe'nin gözünden ve Ayşe'nin bakış açısıyla yani o küçücük çocuğun dünyayı nasıl algıladığıyla biz de bakıyoruz hikayelere. Hı hı. O yüzden çok keyifli. Yani bir çocuk nasıl düşünür? Bir çocuk dünyayı nasıl görür? Bir çocuğu anlamak için ne yapılabilir? Hepsini burada birebir hissediyorsun. Yani çok güzel bir çocuk karakter yaratılmış. Peki Ayşe evde nasıl idare ediyor? Ayşe... Yani Ayşe'yi tanımak adına evet, sordum aslında. Bunu yani. Ayşe bir kere... <gülüyor> Zihni çok açık bir çocuk. Bunda annesiyle babasının da payı var. Ama böyle çok hani olur ya bazen çok ideal anne tiplemesi, ideal baba tiplemesi ve kusursuz bir aile hayatı çizilir bazı kitaplarda. Öyle değil. Yani annesiyle babasının Ayşe ile kurduğu ilişki ve Ayşe'yi yönlendirme biçimleri çok güzel ama böyle kusursuz bir idealizmden söz etmiyoruz. Mesela bir anneanne karakteri var nefret ediyorsun hmm. okurken yani. yani o tam otorite ve her şeyi kontrol etmek isteyen birisi bir kaynana karakteriyle karşı karşıyayız ee, Ayşe'nin her yani bazı insanlar vardı ya sen çocuksun aman hmm. işte çocukluğunu bil elleme dokunma yapma sürekli böyle e, Ayşe'yi denetlemek isteyen bir hmm. hali tavrı var yani e, Ayşe'ye an, annesine ve babasına bile Anladım. müdahale eden e, bir otorite söz konusu bir de babaanne var Ayşe ona hayran bayılıyor hmm. babaannesine babaanne biraz uzakta yaşıyor ama babaanne lafı edildiği anda böyle çıldırıyor hmm. sevinçten böyle hatta bir gün babaannesinin onlara geleceğini duyunca geldiğini duyunca daha doğrusu o kadar heyecanlanıyor ki yatağın altına saklanıyor titriyor heyecandan. Yani çok da duygularını çok belli eden ve aşırı duygu yüklenebilen bir çocuk Ayşe. Hmm. Ee, Ayşe gününü nasıl geçiriyor? Hayal gücü, muhteşem bir hayal gücü var bir kere. Ee, evde bir halı var, işte çiçekli bir halı. Kenarında kuş desenleri var. Sabah güneş vurduğu anda o halıdaki çiçekler kokmaya, kuşlar ötmeye falan başlıyor Ayşe için. Ne güzelmiş. Sonra işte bir balkonları var, sokak, ev yaşadıkları işte o taşındıkları ev zaten çok güzel. Yemiş, ağaçlıkta bir sokak. Ee, o balkondan işte e, oturup oyun oynuyor, evcilik oynuyor, sokaktaki insanlarla ilgili hayaller kuruyor. E, sürekli böyle bir Ayşe'nin e, düşünce silsilelerine tanık oluyoruz ve e, her kitapta Ayşe birazcık daha büyüdükçe işte onun büyümesine de e, tanıklık ediyoruz. E, tabii yani çocuklar açısından da çok keyifli bir arkadaşlık aslında. Evet. Değil mi Ayşe ile arkadaşlık ederek de baya bir e, zamanı çünkü... Kaç kitap var dedin? Aa, yedi 7 kitap. 7 kitap var. Ciddi bir zaman aslında yani evet. Ayşe bayağı uzun zaman arkadaşları evet. olarak onların yanında yer alabilir. Yani 11 yaşına geldiğinde işte annesi e, bebek bekliyor. İşte kardeşinin olması e, o süreçte i̇şte Ayşe daha kendini yetişkin gibi hissedip kendini daha çok ispat etmeye çalışıyor. Yani bir sürü bir sürü şey oluyor. Çok keyifli. Evet çok güzelmiş. Çınar Yayınları'ndan çıkan Küçük Bir Kız Tanıyorum dizisi değil mi? Evet, Nezihe için. için. Zaten yazdı. dili de Hani enfes bir dili evet, var. Evet çok, çok keyifli zaten yani usta bir öykücü. Evet. Burada da kısa kısa bir sürü Ayşe öyküsünü keyifle okumak mümkün. Evet bugün de programın sonuna geliyoruz. Şimdi Mavi Bulut yayınlarından çıkan BOM kitabını Mark Haddon'ın yazıp Yasemin Abdel Tekin'in çevirdiği kitabı kimin kazandığını da açıklayalım. Kitabı Güney Çeli'ye göndereceğiz. Lütfen yayın bittikten sonra bizi arayın. Öyleyse gelecek hafta tekrar yeni kitaplarla bir dolap kitapta olacağız görüşmek üzere. Spotbeck. Spotbeck. <gülüyor> bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazal Mesuran'la, Banu Aksoy ve Yiğitray Karakeç